Alhamdulillah, walulat wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ama imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Kirjat tehtiin tavardamme zirde. Diyorke babu. Mä jääfil e rukaa vettemaaim. Babu. Mä jääfil e Rukyeler ve temimeler hakkında varit olan şeyler ile ilgili bab. Rukyeler ve temimeler ile ilgili varit olan şeyler ile alakalı bab. Rukyenin ne olduğu ile alakalı kısaca. Tevhidi tahkik edenin fazileti ile alakalı bapta bir bilgi vermiştik. Temayimler ile de alakalı bir önceki bapta bazı sözler söylemiştik. Şimdi bu bapta bu ikisi ile alakalı biraz tafsilatlı bir malumat olacak inşallah. Müellif rahimehullah bu babın isminde Rukyeler ve Temimeler ile alakalı varit olan şeyler demiş. Rukyelerin ve temimelerin şirkten olduğu dememiş. Zira bunların içerisinde icma ile şirkten olanlar olduğu gibi icma ile şirkten olmayanlar da var. Şirkten olmayanlar da var. Babın başlığını bu şekilde böyle ıtlak ederek mutlak olarak söylemiş. Bu babın altında serdedilen naslardan bizler rukyelerin ve temimelerin çeşitlerini ve bunların ahkamlarını, hükümlerini öğreneceğiz. <gülüyor> Kısaca hatırlatalım kardeşlerim. Rukye, tedavi maksatlı, ister ruhi, ister fiziki olsun, bir rahatsızlığı, tedavi maksatlı okuyup üflemek. Biz buna okuyup üflemek diyoruz. Üfürükçülük de deniyor. Ama üfürükçülük sanki daha çok Türkçe'de sahtekar rukyecilerin yaptığı işe deniliyor. Üfürükçülük hakikatte Rukiye'de okumak ve arkasından üflemek var. Ve bu üfleme de bizim bildiğimiz gibi sadece ağızdan nefesin çıkartılması şeklinde üflemek değil, ağzın içerisinde bir miktar tükürükle beraber üflemek var. Rukiye o zaman okumak ve üflemek demek. Temimeler ise kişinin bir hayırı celbetmek ya da bir şerri def etmek maksadıyla bu maksadın hasıl olması tamam olsun diye bu maksadını tamamlamak için üzerine astığı, evine astığı, arabasına astığı, bağladığı, talik ettiği şeylerin tümüne verilen birisi. Buna özelde bizim dilimizde muska deniliyor. Ya da nuska deniliyor artık yöreden yöreye. Ancak bunlar muskalara, muskalarla sınırlı değil. İnsanın işte bu istediği maksat tamam olsun diye Taktığı, astığı her bir şey temimedir. İster muska olsun, ister nazarlık olsun, ister bir boncuk olsun, ister atnalı, e işte böyle hayvanlardan alınan bazı parçalar, deniz kabuğu vesaire olsun. Eğer bunlar istenilen bir maksat tamam olsun diye bu hayrı celbetmek veya şer def etmek olabilir, yapılıyorsa bunlara temime deniliyor. Bunlar ile alakalı rukiye ve temime ile alakalı İmam Rahimahullah bu babın içerisinde bir açıklama zikredecek. Bu meselenin tafsilatını inşallah o açıklamanın içerisinde zikredeceğiz. Diyor ki İmam Rahimahullah Fis sahihi an Ebi Beşir el Ansari radiyallahu anhu sahihde Ebu Beşir el Ansari radiyallahu anhu'dan yapılan rivayette ennehu kâne ma'an sallallahu aleyhi ve sellem في بعض اسفاره O sefer birisinde nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber imiş. Abu Besir al-Ansari radıyallahu anh. rasulen ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir haberci bir resul göndermiş insanlara ilan etsin, insanlara duyursun veya bu hükmü, bu emri infaz etsin diye. En la yebkayenne fii rakabeti ba'irin kilâdetun. Hiçbir devenin boynunda bir gerdanlık kalmasın. Min waterin telden bir gerdanlık. Au kilâdetun, veya sadece gerdanlık demiş, ravinin şekketmesiyle. illa kutiat, koparılmadık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu seferinde bir haberci göndermiş ve demiş ki, Hiçbir devenin boynunda koparılmadık tel bir gerdanlık veya gerdanlık bırakmasın. Yani onların hepsi ne yapsın? Koparsın. Onların hepsi koparılsın. Bu gerdanlık kardeşlerim ve telden yapılan bu gerdanlık alimlerin hadisin şerhinde beyan ettikleri üzere bu tel okların yaylarında kullanılan bir tel imiş cahiliye Arapları bu tel işte gevşediği, bollaştığı, kullanılmaz hale geldiği zaman onu hayvanların boyunlarına asıyorlar boyunlarına bağlıyorlarmış bununla da nazar değmesini def etmeyi mur murad ediyorlarmış yani bu hayvanların boynundaki bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kesilmesini, kopartılmasını emrettiği bu gerdanlıklar herhangi bir gerdanlık değil veya süs için takılan bir gerdanlık değil Nazardan korunma maksatlı o zaman onların tellen yaptığı bu gerdanlık Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kopartması için haberci gönderdiği, elçi gönderdiği bu hadise konu olmuş. Öyleyse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kopartılması için elçi gönderdiği böylesi bir amel yani insanın hayvanların üzerinde veya kendi üzerinde ya da evinde meskeninde ya da bineğinde arabasında ondan nazarı def etmek, nazarı savmak için böylesi bir şey asması Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hakkında haberciler, görevliler gönderdiği bir meseledir. Bunun hükmü bir önceki bakta zikredilmişti. Neydi bunun hükmü? Küçük şirk. Eğer sahibi bunu sebeplerden bir sebep olarak görüyor ise, eğer bizatihi onun kendisi tesir ederek, nazar değmesini def ettiğine itikad ediyorsa bu ne olur? Büyük şirk olur. Eğer onun sebep olduğuna itikad ediyorsa bu ne olur? Bu küçük şirk olur. Peki, sebeplere tutunmak, sebepleri yerine getirmek caiz değil mi ki böyle bir şeyde bu sebebe sarılan insanın yaptığı amele biz küçük şirk diyoruz? Onu da şöyle izah ettik. Sebeplere tutunmak caizdir. Ancak sebepler Allah Tebareke ve Teala'nın şeriatında varit olan şer'i sebeplerdir veya Allah'ın Kainata, kevne koyduğu kevni kaderi sebeplerdir. Bunun dışındaki sebep vehmedilen, sebep zannedilen şeyler sebep değildir. Bunların sebep olduğunun addedilmesi ulema rahimahumullah'ın takrir ettiği kaideye göre küçük şirke girer. Burada bir mesele var. Bu önemli. Çünkü hadisin lafzında boyuna asılmış telden bir gerdanlık bırakmadan hepsi kopartılması söyleniyor peki bir kimse bu gerdanlığı veya astığı nazardan nazardan def edilmek için asılan bu şeyi hayvanı üzerine kendi üzerine evine veya bineğine nazarı def etmek maksadıyla değil de süs için taksa bunun hükmü nedir dese ki evet ben biliyorum Allah'tan başa kimse benden bu belayı def edemez Nazarım, nazara mani olamaz Ve hatta bu bu nazara mani olmak için takılan bu şeyler nazarı defetmek için meşru bir sebep de değildir. Kevnen veyaşaram. Ancak ben hoşuma gittiği için bunu takıyorum. Böyle mavi boncuk üstünde göz var. Hoşuma gidiyor, mavi renk hoşuma gidiyor. Bu yüzden takıyorum. Yani bunu takmamdaki, asmamdaki maksat tamamen süslenmek, zinet babıyla maksadıyladır dese bu kimsenin yaptığı da küçük şirk değil. Ancak küçük şirk olmaması bunun caiz olduğu anlamına gelmez. Bu küçük şirk olmasa bile bu küçük şirki işleyenlere burada muvaffakat benzerlik olduğu için mutlak olarak haramdır. Haramlardan bir haramdır. Yani bir kimse ben nazar boncuğu asa ve ben bununla süslenmeyi kastediyorum desin. O astığı şey de insanlardan bazılarının kendisi hakkında nazarı def ettiği, belayı savdığı gibi bir itikada konu olan bir şey ise... Bir kimsenin bunu o niyetle takmaması, kendisini günahtan, bu sorumluluktan kurtarması. Yaptığı iş münkerdir, Reddedilir. Günahlardan bir günahtır. Onunla alakalı böyle şirki bir itikat beslemese de şirki bir itikat besleyerek bunu yapan insanlara benzemesi cihetiyle haramdır, caiz değildir. Diyor ki İmam Rahimahullah Ani bin Mes'udin Radıyallahu anhu, "Kale Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim. İnner rukâ muhakkak ki rukyeler, ve temâime ve temimeler, ve tivelâ ve tivela şirkun, şirktir. Ahmed ve Ebu Davud. Bu hadisi Ebu Davud ve Ahmed Rivayet etmişler. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini buyurdum. Rukyeler biliyoruz rukyelerin ne olduğunu. Yani okuyup üfleme şekliyle tedavi yapmak. Vettemâim temimeler insanın muradını tamama erdirmek maksadıyla taktığı bütün bu takılan şeyler. Vettivelete vettivele Tivele'nin ne olduğunu birazdan açıklayacak. Tivele'nin bugünkü karşılığı şirinlik bir yüzü diyorlar. Böyle diyorlar değil mi? Şirinlik bir yüzü. kocayı birbirine sevdirmek için yapılan bir şey. Bunun ismi tivela. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunlar hepsi şirktir. Abdullah ibni Mesud radıyallahu anhu'nun bu sözü Ebu Davud'un rivayetinde şu kıssayla beraber zikredilmiş. Bu sözün bir kıssası var. Yani ibni Mesud radıyallahu an, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü Şu olay üzerine aktarıyor. Kısayı aktaran İbn Mesud radıyallahu anh'un hanımı Zeynep diyor ki: "İnne Abdullah ra'a fi unquqi khaytan." Abdullah yani kocasından bahsediyor İbn Mesud radıyallahu anh'u Boynumda birip gördü. "Fekale ma haza?" Dedi ki bu nedir? Kultu khaytun ruqiya li fihi." Bu benim için kendisine okunmuş, üflenmiş bir iptir. Kendisi için okunmuş, üflenmiş bir iptir. Kâlet. Sonra diyor ki Zeynep, fe'ahazahu. Sonra Abdullah İbn Mesud onu aldı. Feqata'ahu. Sonra onu koparttı. Tüm kâle. Sonra dedi ki: "Entum âlu abdillah. Siz, Abdullah." Siz Abdullah'ın ailesi. Yani kendi ailesi oluyor. Dedi ki: "Entum âlu Abdullah." Siz Abdullah'ın ailesi le u ani şirk Şirkten uzaksınız, şirkten müstagnisiniz. Şirke ihtiyacınız yoktur. Benim ailemin, Abdullah'ın ailesinin şirkle işi olmaz. Şirke ihtiyacı yoktur dedi. Sonra dedi ki, Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle derken işittim. İnnel ruka ve temaiime ve tivelete şirkum. Rukyeler, temimeler ve bu şirinlik büyüsü şirk'tir. Sonra diyor ki Zeynep, fakultu dedim ki la kad kana Benim gözüm böyle batma yaparak seyirtiyordu. Gözümde bir batma. Bir seyirme vardı. vakuntu ihtelifu ila Fulanin el-yahudi. Ben filan Yahudiye gidiyordum. Fe iza raka sekenet. O Rukye yaptığı zaman bu gözümün batması geçiyor. geçiyor. Yani ben bunu yaptım, bu Rukye bana okunmuş Rukye'yle ipi takıyorum. Neyi delil getiriyor burada Zeynep? Tecrübesini. Diyor ki ben tecrübe ettim, böyle yaptığım zaman gözümde bu hastalık var, bu batma, yanma, neyse artık o seyirme var. Böyle olduğu zaman, bana Rukye yapıldığı zaman veya Rukye yapılmış o şeye astığım zaman geçiyor. Onu, onu takmadığım zaman bu rahatsızlığım devam ediyor. Fekale Abdullah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'u dedi dikkat edin arkadaşlar. Burada onun eşi Zeynep neyle delil getiriyor? Tecrübeyle, deneyimiyle ben denedim. Yani bunu takınca acım geçiyor, çıkartınca devam ediyor. Demek ki bu Allah'ın bir bu iş için sebep kıldığı sebeplerden bir tanesi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu dedi ki Inne me väli amelu shaitan, bu shaitanin birişi dir. Käne yenhasuhabiye dihi. Shaitan parmaila Elila, senin gözünü dürtüyordu. Fayda rokiye kefvana. Okundu zaman da elini oradan çekiyordu. Sen de böyle olunca ne zannettin. Ben de bu hastalık okunduğu zaman veya bu şekilde bu rukye ile veya rukye okunmuş bu ipi taktığın zaman tedavi oluyor. Diyor ki Abdullah bu şeytandandır. Zira o elini parmağını senin gözüne dürtüyordu. Bu işi yaptığın zaman çekiyordu. Ne olsun diye? Senin kalbin işte taalluk ettiğin bu şeye daha fazla taalluk etsin diye. Kalbini bağladığın bu şeyle alakalı itikadın daha fazla artsın ve sen bunun sonunda helak ol gitti Sonra dedi ki: "İnne ma kana yekfiki sana şöyle demen yeterliydi. En takuli" Şöyle söylemen, كما قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem يقول: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi. Elhibil ba's, Rabbennas veşfi enteş şafi, la şifaa illâ şifâuk, şifâan la yugadiru sukman." Bu duayı biliyorsunuz. Meşhur rukye duasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuş. Şöyle demen yeterliydi diyor. Elhibil Bes. Besis sıkıntıyı, hastalığı gider. Rabbennas, insanların Rabbi. Veşfi, şifa ante Entes Zira şifa veren sensin. La şifa illa uk, Senin şifandan başka şifa yoktur. Shifa la yugadir suqma. Öyle bir şifa ki hiçbir hastalığı atlamaz, hiçbir hastalığı geride bırakmaz. Yani bütün hastalıklara şifadır. Şifa ancak senin şifandır. İnsanlara sen şifa verirsin. Ey insanların Rabbi benden bu şeyi sıkıntıyı, besin gider. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olmuş sahih bir rukyedir. İbn-i Mesud radiyallahu anhun bu rivayetin kıstası bu. Rivayetin içerisinde söz konusu edilen şey Rukye'lerin, Temimelerin ve Tivele'nin şirk oldu. Rukye'lerin, Temimelerin ve Tivele'nin şirk oldu. Burada bu mutlak olarak söylenmiş. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ve şeriatın diğer naslarında bunlardan bir kısmının caiz. Bir kısmının caiz olmasa bile şirk olmadığını biliyoruz. Yani bu hadiste zikredilen umum aslında maksut, kastedilen bir umum değildir. Mahsus, taksis edilmiş bir umumdur. Şimdi diyor ki İmam Rahimullah. Kavluhu et Temimeler şunla temimeler şu demektir. Şey on öyle bir şey ki yuallaku al al Çocuklar üzerine asılır. Çocuklar üzerine asılan yetteku bihil ayn kendisiyle nazardan ittika edilen, nazardan sakınılan şeydir. Bu temimenin tanımı müellif imamın kendisi rahim Allah temimeyi böyle tanımlamış demiş ki. Nazar def etmek için çocukların üzerine asılan şeydir. Sonra diyor ki lakin ancak idekan el muallak min el Kur'an. Eğer bu asılan şey eğer Kur'an'dan ise fakat rahhas fihi bazı selef. Selefin bazısı buna ruhsat tanımıştır. Yani asılan şey eğer Kur'an'dan bir şeyse, Kur'an ise, Kur'an'dan Kur bir sure veya bir ayet ise fakat rahhas fihi bazı selef. Selefin bazısı, yani sahabelerden bazıları, buna ruhsat tanımışlardır. Ve ba'duhum lem yurak lem fi. Ve ba'duhum lem fi. Ve bazıları da buna ruhsat vermemiştir. Ve yecealuhu minel Menhi anhu Ve Kur'an'dan olan bu rukyeleri de nehyedilen e, temimeyi de nehyedilen bu temimelerin kapsamına sokmuştur. Minhum İbn-i Mes'udin anhu, Abdullah ibn Mes'ud anhu da bunlardan biridir. Şimdi diyor ki İmam Rahimahullah, Temime, burada zikri geçen, Temime, çocukların üzerine asılan ve göz değmesinden sakınmak için takılan şeylerdir. İlla çocukların üzerine asılmasına gerek yok. Burada tarifte örnek, misal olarak bundan söylemiş. Kişinin çocuklarını, kendisine, bineğine, evine, Hasılı göz değmesi için, nazar değmesine mani olmak için astığı her bir şey bu temimenin kapsamına gelir. Çünkü bunu, bunu yapan insanın maksadı ne? Bu, bu, bu, bu taktığı şeyi takmayla nazar değmesinden kurtulması tamam olsun. İşte bu tamam olmadan, bu kelimeden dolayı buna temime denmiş. Bir önceki babda hatırlayın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapan kimseyi O kimsenin kendi kastının, muradının zıttıyla, aksiyle ona beddua ediyor. Diyordu ki "Men taallaka temimeten fe la Allahu lehu." Kim bir temime takarsa Allah onun işini tamamına erdirmesin. Adam niye takıyor bunu? Nazardan korunması tamam olsun diye. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu maksadının aksiyle, zıttıyla ona dua ediyor. Burada mesele kardeşlerim İmam Rahimullah diyor ki ancak bu asılan şey, takılan şey eğer Kur'an'dan bir şey ise seleften bazısı buna ruhsat vermiştir. Bazısı da ruhsat vermemiş, bunu nehyedilen temime'nin kısmına dahil etmiştir. Şimdi yani Kur'an'dan olan temime ile alakalı elimizde ne var? Selefin ihtilafı var. Selefin ihtilafı var. Seleften bazı sahabeden bazısı buna caiz demişler, bazı değil demişler. Selefin bir konuda ittifak etmeleri, o ittifak ettikleri şeyin kat'i olarak hüccet olduğu delil olduğu anlamına gelir. İttifak ettikleri şey kat'i olarak haktır, doğrudur, hidayet. Peki ihtilaf ettikleri şeyde eğer Selef sahabi bir meselede ihtilaf etmişlerse, ashabım gökteki yıldızlar gibidir, onların hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz, böyle söylemeyiz. Böyle söylemeyiz. Bu hadis olarak rivayet edilen bu rivayetin aslı yok. Doğru değil, sahih değil. Onlar bir konuda ihtilaf ettikleri zaman mutlaka onların arasında hata eden var ve isabet eden var. Onlar bir konuda ihtilaf ettikleri zaman bizim üzerimize düşen onların kavilleri arasında ihtilaf ettikleri bu hususta şeriata, şer'i delile en yakın olan hangisi de onu bulmak. O zaman sahabe bir konuda ittifak ederlerse ne yaparız? Gözümüz kapalı buna tabi olur. Ama ihtilaf ederlerse bazısı, onlardan bazısının görüşü, bazısının kavli diğer bir kısım bazısının kavline hüccet değil. Öyleyse şimdi onlar ihtilaf etmiş. İşin için nasıl çıkacağız? Onların bu ihtilafını, bu kavillerini şer'i delillere arz eder. Bakacağız. Sahabeden bunun caiz olduğunu söyleyenlerin elinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin temimeleri yasaklayan temimenin şirk olduğunu söyleyen, temimeleri kopartmak için elçiler gönder, göndermesi veya temime takan kimselere beddua etmesinin muhalifine birisi Kur'an'dan yapınca bunlar onun hakkında geçerli değildir diye bir istisna var mı? Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden, fiilinden veya takririnden bununla alakalı bir istisna eğer varsa, evet onların bu, Nehyedilen kısma dahil değildir diyen selefin sözü doğrudur demek. Yok eğer ortada böyle bir delil yoksa elimizdeki delillerin umumu neyi gösteriyor? Nehyedilen bu temimelerin ister Kur'an'dan olsun ister olmasın nehyedildiğini. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu duayı ister Kur'an'dan olsun taktığı temime ister Kur'an'dan olmasın herkes için yaptığına alakalı bu nasların umumu elimizde şu anda mahfuzdur. Bunların umumunu taksis edecek bir delil olmadığı için Bu ihtilafta doğru olan taraf inşallah temimeler Kur'an'dan dahi olsa onların da nehyedilen kısma dahil olduğudur. Onların nehyedilen kısma dahil olduğudur. Ancak burada bir ayrı bir, ayrı bir mesele var. O da şudur. Eğer temime, üzerine insanın astığı taktığı şey Kur'an'dan ise burada sadece bu caiz olmayan, haram olan temimeler kapsamına girer, şirk olan temime kapsamına girmez. Yani bir kimsenin Kur'an'dan temim asması her halükarda şirk değildir. Her halükarda şirk değildir. Bu caiz mi yoksa haram mı? İhtilaf noktası burada. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan nasların umumunu taksis edici bir şey olmadığı için bu umum mahfuzdur diye bunların caiz olmamasını yani temimeler Kur'an'dan bile caiz olmadığını tercih ettik. Peki bu, bu temimeler Kur'an'dan ise Bunun şirk olmayacağı her halükarda. nereden çıktı? Bu şuradan çıktı kardeşlerim. Çünkü şirk olması için Allah tebaraka ve teala ya mahlukattan birisinin bu cüziyete ortak edilmesi lazım. Halbuki Kur'an'dan olan temime, Kur'an'dan olan şeyler, Allah'ın sözleri, ayetler, hadis e, ayetler, Kur'an sureleri veya Kur'an tamamı bunlar Allah tebaraka ve taala'nın kelamıdır. Allah'ın kelamı Allah'ın bir sıfatıdır. Allah'ın sıfatları da mahluk değildir. Bundan dolayı Kur'an'dan temimi hasanı yapan muska hasan insan şirk koşmuş olmaz. Ama yaptığı iş helal değildir, caiz değildir. O nasların e, dahiline girdik, umumuna dahil olduğu için. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Allah'ın kelamı mahluk değildir. Allah'ın kelamı mahluk olmayınca Allah'ın kelamı Allah'a ortak edilmiş olmaz. Allah'tan başkası Allah'tan başkasına sığınmak şirk Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ondan varit olan dualarda bize şöyle öğretiliyor. من من Yarattığı şeylerin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Sığınılan şey ne? Allah'ın kelimeleri. Allah'ın kelimeleri mahluk mudur? Hayır değil. Mahluk değildir. Allah'ın bir sıfattır. Allah'ın sıfatları da mahluk. Olmaz. Bundan dolayı böyle yapan kimse şirk koşmuş olmaz. Ancak dediğimiz gibi racih olana göre inşallah onun yaptığı da bu, bu nehyedilen, yasaklanılan temime asmanın kapsamına girer. Sonuna kardeşlerim, temimeler erer eğer Kur'an'dan olursa bunda bir mahsur yoktur. Bu caizdir diyen kimselerin sözleri şu sebeplerden dolayı da uygun değildir, münasip değildir. Şeriatta, Allah'ın dininde. Kötülüklere giden yolların tıkatıl, tıkanılması, bu yolların önünün kesilmesi diye büyük bir esas var. Seddül zera deniliyor bunu. Kötülüğe ulaştıracak yolların kesilmesi. Eğer biz insanlara temimeler Kur'an'dan olduğu zaman caizdir, Kur'an'dan olmadığı zaman caiz değildir dersek, insanların boynlarında astıkları şeylerin Kur'an'dan olup olmadıklarını bilemeyiz. Birisi bu caiz itikadına itibar ederek Kur'an'dan bir temime asar. Sonra cahillerden birisi onu görüp demek ki muskalar asmak her halükarda caizdir diye düşünüp bunları asabilir. Yani bu kavil böyle bir meseleye götürebilir. Şöyle bir meseleye de götürebilir. Kur'an'dan başka temimeler asan kimselere bu münkeri inkar eden kimselerin önünde bu bir engel olur. Engel olur. Zira bu münkeri inkar edecek kişi şöyle bir duraksar. Düşünür adamın boynunda muska var. Acaba bu Kur'an'dan mıdır yoksa değil midir? Eğer Kur'an'dansa caiz inkar demeyecek. Eğer değilse inkar edecek. Bu münkerin inkar edilmesinin önünde böyle bir mani olur. Sonra yine avamdan, halktan olan cahiller böyle bir kavil kendilerine söylendiği zaman Allah Tebareke ve Teala'nın kitabıyla meşru şekilde ruhke yaparak sığınmak, şeytanlardan, cinlerden, kötülüklerden korunmak için kendisine bunları okumak bu bunları zikir olarak, virt olarak teka etmek yerine Bunları asmayla iktifa eder. Yani adam mesela uyuyacağı zaman ayetel kürsüyü okumaz, nasıl olsa üzerinde ayetel kürsü yazılıdır diye düşünür. Bu da ne yapar? Bu gayri meşru olan şey, o meşru olan yöntemiyle uygulamayı da unutturmaya sebep olabilir. İşte bu etkenlerde, böyle bir mefsedenin önünü kesmesi için, ikinci olarak, birinci olarak neydi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasları, ...bu umumi yasaklamalarını... ...taksis eden bir şey olmadığından dolayı... ...bu umumi naslar... ...umumu üzere mahfuz olarak kalırlar... ...ve temimeler... ...ister Kur'an'dan, ister Kur'an dışında... ...başka bir şeyden olsun nehyedirirler. Eğer Kur'an dışında başka bir şey ise... ...bunun ismi şeriatımızda küçük şirktir. Küçük şirk... ...ismine küçük denilse bile... ...cins olarak, nel olarak... ...büyük günahlardan daha büyük bir günahtır. Ancak eğer Kur'an'dan ise... ...küçük şirk olmamakla beraber... Günahlardan bir günahtır. Sonra diyor ki, bunlar temimelerle alakalı. Varruka, rukyeler ise hiye leti tusamma'l azaim. diye isimlendirilen şey. Rukyenin bir ismi de azaim. Azaim deniliyormuş. Diyor ki, ve hasse minha'd Şimdi İbne Mesud hadisinde ne söylendi? Rukyeler neden? Rukyeler şirttir den. Bir umum. Burada diyor ki İmam rahimehullah ve hasse minha Bir delil, başka bir şey, delil bundan o umumdan taksis etti. Ma khala min şirki Şirkten hali olanları Yani bu bu hadiste rukyeler şirkti deniliyor ama başka bir delil Şirkten hali olan, içinde şirk olmayan rukyeleri, buradaki rukyeler şirktir sözünden istisna et. Öyleyse demek ki rukyelerin şirk olanları var ve şirk olmayanları var. Rukyenin şirk olanları var ve şirk olmayanları var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih Müslim'de Alf ibn Malik, radıyallahu anhudan yaptığı aktardığı rivayette, işte İmam rahimullahın bu işaret ettiği. Taksis edici delil. Avfübni Malik radıyallahu anh diyor ki Kuna nerki fil cahiliyye. Bizler cahiliyye deyken rukya yapardık. Yani tedavi maksapta okuyup üflerdik. Fekulna ya Resulallah. Dedik ki ey Allah'ın Resulü. Keyfe terafi zelik. Bunlar hakkında ne de, ne söylersin? Görüşün nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde dedi ki Fekale Ru, E'rû, e'rûdû Rukyelerinizi bana gösterin. Bana arz edin, bana sunun. Sonra dedi ki: "Fe innehu lâ ba'se bir şirk." Şirk olmadığı sürece rukyede bir beis yoktur. Burada kaidemiz bu. Şirk olmadığı sürece veya içinde şirk olmadığı sürece rukyelerde bir beis yoktur. Şimdi iki tane elimizde nasıl var. Bir tanesi rukyeler şirktir diyor. Burada ne diyor? İçinde şirk olmadığı sürece bir beyiz yoktur. Öyleyse bu içinde şirk olmadığı sürece rukyede bir beis yoktur diyen bu nas, bu delil, rukyelerin şirk olduğunu söyleyen öbür öbür delil umumunu ne yapar? Taksis eder. Demek ki rukyeler şirktir. Hangi rukyeler şirktir? İçinde şirk olan rukyeler. Peki içinde şirk olmayan rukyeler bunlar şirk değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne göre. Sonra diyor ki: "Fakad fihi sallallahu aleyhi ve min sallallahu aleyhi ve sellem alakalı nazar değmesinden ve hayvan sokmasından dolayı, zehirli hayvan sokmasından dolayı rukyeye ruhsat vermiş, izin vermiştir. Bunu tevhidi tahkik eden kimsenin faziletiyle alakalı görmüştük. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rukyenin tümünü yasaklamamış yani. Çünkü biliyoruz ki rukyeler şirktir diyen aynı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rukye yaptı. Kendisinden rukye yapıldı. Ayşe radıyallahu anha bu ona rukye yaptı. Cibril ona rukye yaptı. Bu hadiste sahih-i müslimde deniliyor ki ya Resulallah, bizler cahiliyede rukye yapardık. Ne dersin şimdi bununla alakalı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o rukyelerinizi bana arz edin. İçinde şirk olmayan rukyede bir beis yoktur. Şimdi ne yapacağız delilleri? Cem edeceğiz. Öyleyse içinde Rukye, içinde şirk olmayan Rukye'lerde bir beys yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rukye yapmıştır. Kendisine. Rukye yaptırmıştır. Ayşe validemiz ona Rukye yapmıştır. Ve Rukye yapılmasına müsaade etmiştir. Alimler kardeşleri, ulema. Şu üç şart ile beraber Rukye'nin caiz olduğunda icma etmişler. Rukye şu üç şartı taşıdığı zaman icma ile caizdir. İcma ile caizdir. Biz okuyup üflemeyi, şimdiki aklani, akılcı, bu mutezili, ilahiyatçılar gibi yani bunu saçma bulduğumuz için filan inkar etmiyoruz. Eğer içinde bir mahsur varsa diyoruz ki bu mahsurlu. Ama içinde bir mahsur yoksa ve şer'i delil buna müsaade etmişse bu icma ile caizdir. Ve icma ile inşallah hem şer'an hem de kevnen te etkilidir, tesir eder. Allah Tebaraka ve Teala bunu şer'i bir sebep kılmış. Şeriatta bunu biliyoruz. Kevnen bunu tecrübe ederek de tecrübemizle de görüyoruz. Bu üç şart şunlar kardeşlerim. Alimler diyorlar ki rukye eğer Allah Tebaraka ve Teala'nın isimleriyle, onun sıfatlarıyla veya onun kelamı ile yani Kur'an-ı Kerim ile veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde varit olmuş dualar ile olmasın. Bu birinci şart. Neylerle olması? Allah'ın isimleri, sıfatları, Allah'ın kelamı veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde varit olmuş bir şeyle olmasın. Bu birinci şart. İkinci şart manası anlaşılacak bir şekilde Arapça ile olması. Üçüncü şart Rukye'nin bizatihi tesir eden bir şey olduğuna değil Allah'ın sebep kıldığı sebeplerden bir sebep olduğuna itikad etmek şartı ile bu üç şart yerine geldiği zaman Alimlerin tamamına göre icma ile rukiye yapmak caizdir. Üçüncüsü de, yani bunun sebep olduğuna itikad etmek. Bizati müessir olduğuna itikad etmek değil. Tesir edenin, şifayı verenin, zararı defedenin, Allah tebareke ve teala olduğuna itikad edip, bunun bir sebep olduğuna itikad etmek. Bu evet. üç şart olursa, rukiye icma ile caizdir. Bu şartlardan bazı tehallüf ederse, mesela bazısı olmadı. Yine icma ile olmasa da ilim ehli arasında ihtilaf var. Yine caiz olabilir. Mesela birinci şartta. Rukiye Allah Tebareke ve Teala'nın Kur'an ayetleriyle olmasına gerek yok. Sünnette mesela alimlerden birisi böyle dese Sünnette varit olmasına da gerek yok. Hatta Arapça ile olmasına bile gerek yok. Ancak anlaşılabilir bir dille. Anlaşılabilir bir dille. İçinde şirk olmayan, Allah'tan başkasına yalvarma, Allah'tan başkasının isimleri veya kime ait olduğunu bilmediğimiz isimlerden yardım isteme onlara sığınma olmamak şartıyla rükke bir duadır ve tesir eder Allah tebareke ve teala'nın sebep kıldığı bir sebeptir diye söylenildiği zaman bile alimlerin bir kısmına göre caizdir anladık mı arkadaşlar bu, bu üç şartla icma ile caiz alimlerin bazıları sonuncu şart, sonuncu şart da icma ile caiz e, icma ile şart sonuncu şart neydi sebep olduğuna itikar Bu da icmai. Ama diğer şartlar, yani Kur'an'dan olması, sünnetten olması, bazı alimler diyor ki bu şart değil. Arapça ile olması, bazı alimler diyor ki Arapça olmasa şart değil. Türkçe rukiye olur mu? Türkçe rukiye olur. Yeter ki söylenilen söz anlaşılsın. Tılsımlı sözler olmasın. Arkasında ne olduğu bilinmeyen kelimeler kullanılmasın. Kime ait olduğu bilinmeyen isimlerden yardım istenilmesin. Böyle saçma elem terefiş bilmem bir şey diyor. Kem gözleri şiş falan. Böyle bunlar ne? Bunlar açık. Ya hokkabazlık, şarlatanlık veyahut da bunlar büyücülere ait tılsılma sözler. Bilmiyoruz ne oldu. Ama anlamı bilinen bir şekilde. Adam mesela Türkçe desek, ey insanlara bir şifa ver. İnsanlara bir şifa Ya bir şifa ver. Ya Rabbi bir şifa ver. Ya Rabbi bir şifa ver. Ya Rabbi, senden başka bir şifa veren yoktur. Dese, bunu tekrar etse, bu üflese, okusa, tükürse bu rukiye olur ve inşallah caiz olur. Bu saydığımız üç şart İcma ile caiz olmasının şartları öyleyse demek ki arkadaşlar rukyede icma ile caiz olan bir rukye şekli var bu şartlar yerine geldiği zaman icma ile caiz olmayan ve şirki şirk olan bir rukye var o da nedir içinde şirk olan Allah'tan başkasına yalvarma olan Allah'tan başkasının isimleri anılarak onun isimleriyle yapılan rukye bir de alimlerin ihtilaf ettiği rukyeler var bunlarla alakalı inşallah mesele fıkhi bir ihtilaf çerçevesindedir Her harikada içinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünde söylediği gibi içinde şirk olmayan, şirk ihtiva etmeyen rukyeler caiz. Yeter ki manası anlaşılır bir şey olsun. Mah bir mahzura götürmesin. Bu da rukyelerin tanım. Temimeleri öğrendik, rukyeleri öğrendik. Şimdi üçüncü bir şey kaldı. Diyor ki: "Vati velatu, tivela ise şeyun yasnaunuhu." İnsanların yaptıkları bir şeydir. Jeesus, ruumunen annahu, onnari dadio laki, jo habibul marata ile azawjiha. Kaduna, koja sana seivdirish. Vara jule ile marata. Vara adamada, kadu sana seivdirish. Siminadi Şirinlik siminadi rabuna, siminadi rabuna, siminadi rabuna, siminadi rabuna, siminadi rabuna, siminadi rabuna, siminadi rabuna, şirktir rabuna, siminadi rabuna, siminadi rabuna, siminadi rabuna, siminadi Umumi şeklinde şirktir. Çünkü arkadaşlar şirkin caiz olan e, sihrin caiz olan şirk olmayan, mübah olan meşru olan bir şekli yok. Bu tüvele, tüvelenin meşru olan bir şekli yok. Caiz olan bir şekli yok. Bunu, çünkü bu apaçık bir büyüdür. Kadının kocaya kocayın kadına birbirine sevdirilmesi için yapılan şeyler okunan tılsımlı sözler yazılan yazılar Asılan şeyler bunların hepsi şeytanlardan istiane edilerek şeytanlara cinlere ibadet edilerek Allah Tebareke ve Teala'ya onun dinine mukaddesata şeytanlar tarafından sövdürülerek ancak yapılabilen şeylerdir. Yani Tivele'yi bu Nas'taki geçen Tivele'nin şirk olmasını şeriatta taksis eden bir şey yok. Tivele her halükarda şirktir. Sihir her halükarda şirktir. Diyor ki İmam Rahimahullah Ve an Abdillah ibni Ukeymin anhu Marfuan, Abdullah ibn Ukeym Radıyallahu anhu'dan Marfu olarak yapılan rivayette Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Sözü olarak aktarılan rivayette Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men taallaka şey'en Kim bir şey asarsa Kim bir şey takarsa Kim bir şey bağlarsa Kalbini de ona bağlarsa, burada taalluka hem o şeyi taalluk etmek, asmak, bağlamak, hem de kalbi de ona bağlanmak demek. Kim bir şey bağlar, bir şey takınır, bir şey asarsa, wu ileyhi o adamın işi o kendisini ona bağladığı, onun üzerine bağladığı o şeye havaledir. Çok azim bir nasıl arkadaşlar. Kim bir şey takarsa işi ona havaledir. Allah onu ona bırakır. Sen nazar değmesin diye bir boncuk asarsan Allah seni o boncukla baş başa bırakır. Eğer onun gücü yetiyorsa seni bundan kurtarmaya kurtarsın. Eğer belayı def etmek için bir ip, bir boncuk bir şey asıyorsan, takıyorsan bir muska cevşen bağlıyorsan Allah seni ona terk eder. Kim bir şeye taalluk ederse işi artık ona havale edilir. Allah tebareke ve teala dışında kendisi gibi mahluk olan, aciz olan, zayıf olan hatta boncuk gibi, ip gibi, tel gibi iradesi de yani ruhu da olmayan cemadattan bir şeye teallük edip sonra işi ona havale edilen kimsenin vay halim vay halim kim bir şeye bağlanırsa işi ona havale edilir bu umumun içerisinde Allah subhanahu ve teala da dar kim de Allah'a teallük ederse kim de kalbini Allah'a bağlarsa o da ne olur? O da ona havale edilir. Peki senin işlerin Allah'a havale edildiği zaman ne olur? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ Kim Allah'a tevekkü ederse Allah ona yeterlidir. حَسْبُنَ اللّٰهِ وَنِعْمَ vekil Allah nedir? وَنِعْمَ vekil En güzel vekil odur. Kalbin neye taalluk ediliyorsa yani, kalbin neye bağlanıyorsa, kalbinin yöneldiği şey neyse Allah seni onunla baş başa bırakır. Eğer bir boncuğa, ipe, nazarlığa, at nalına, at nalına, kalbin buna bağlıysa, ümidini buraya bağlamışsan, senden nazarı belayı def edecek diye buna güveniyorsan, Allah seni o, o at nalıyla baş başa bırakır. O at nalı bakalım sana ne yapabiliyorsa yapsın. Eğer sen günahlarının affedilmesi için, ahirette kurtulabilmek için, dualarının kabul edilmesi için, dünya ve ahiret, Hayırlarını celbetmek ve dünya ve ahire zararlarını def etmek için Allah'tan başka kendin gibi mahluk olan kabirlere, evliyaya, nebilere, salihlere kalbini onlara bağlıyorsan. Onlar da senin gibi mahluk iken, senin gibi aciz iken, senin gibi Allah tebareke ve teala'ya muhtaç iken her yönden. Eğer kalbini onlara bağlıyorsan Allah tebareke ve teala seni kalbini bağladığını o şeylerle baş başa bırakır. Hadi senden bu zararı defetsinler. Kendilerinden ne edemezler? Senden nasıl defedecek, gidecekler? Kendi başlarına gelen bir zararı defedemezler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Teala Kur'an'da diyor ki de ki de ki Ben kendim için bir fayda ve zarar vermeye malik değilim. Diyor ki de ki "Velau gaybe." Eğer gaybı biliyor olsaydım Lestekthertu min elhayr <gülüyor> hayırları çoğaltırdım ve ma messeni's su ve bana bir kötülük dokunmazdı. Kim söylüyor bu sözü? <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mahlukatın, beşerin en hayırlısı, en efleri Allah Teala'ya en yakın olan kul. Allah diyor ki ona şöyle söyle. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım başıma bir iş gelmezdi. Bana bir kötülük dokunmazdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başına işler geldi mi kötü işler. Geldi önümüzdeki baklılarda göreceğiz. Subhanallah. Adam ölüm tehlikesi geçirmiş. Hamza radıyallahu anhu çağırmış. Hamza'yı çağırmış. Kalbini ona teallük etmiş. Kalbini ona bağlamış. Ve itikad ediyor ki o da geldi beni kurtardı diyor. Yahu sen şeriattan, kitaptan, tevhidden peygamberleri, rasullerin davetine haberdar değilsin. Gözünde mi görmüyor? Seni ölüm tehlikesinden gelip kurtaran Hamza kendini kurtaramadı ölümde. Hamza'nın 1400 sene sonra gelip seni kurtarmaya gücü yetseydi ölümden evvel öncelikli olarak neye gücü yetmesi lazımdı? O seni kurtardığı ölümden kendisini kurtarabilmeliydi. Kendisini kurtaramadı. Zira o da senin gibi her yönden aciz bir kul. Eğer kalbini ona bağlarsan Allah seni o bağladığın şeyle baş başa bırakır. Eğer kalbini alemlerin Rabbine her yönden kamil olan her yönden kudret sahibi Allah Tebareke ve Teala'ya bağlarsan Allah da kim kalbini ona bağlarsa ona kifayet eder. Men teallaka şey'en vukile ileyhi rawahu ahmed ve tirmizi Kim bir şeye taalluk ederse kalbini ona bağlarsa veya üzerine onu bağlarsa artık o, onun işi ona havale edilir. İmam Ahmet ve tirmizi bunu rivayet etmiştir. Ve Ahmed an anruvayfi' i. radiyallahu anhu kal İmam Ahmed Ruveifii radiyallahu anhu'den rivayet ettiğine göre o şöyle dedi. Kale li Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Ya Ruveifii, ey Ruveifii. Leallel hayate setetulubike. Zannediyorum, umuyorum ki hayat senin için uzun olacak. Uzun bir hayatın olacak. Feahbirin nase. İnsanlara haber ver. İnsanlara bildir. Tebliğ et, ulaştır. Enne men akade lihiyetehu Kim sakalını bağlarsa Ev tekallede vetaran Veya bir tel ile kendisine gerdanlık yapar, üzerine tel asarsa Birinci hadiste geldi. Ev istence Bir raci idabetin Veya bir hayvan pisliği ile Ev azmin Veya bir kemik ile istinca yaparsa Yani tuvaletinden sonra küçük ve büyük tuvaletinden sonra onlarla temizlenirse hayvan pisliği ile veya kemik ile Fe inne Muhammeden beriyun minhu sallallahu aleyhi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette Ruveyfe radiyallahu anhu diyor ki Ey Ruveyfe umulur ki senin için hayat uzun olacak. Uzun bir hayatın olacak. İnsanlara haber ver. Yani uzun yaşayacağın için benden sonra bunu benden onlara ulaştır. Benden onlara aktar. Bu hakkı onlara tebliğ et. Kim sakalını bağlarsa veya nazarlıktan sakınmak için böyle bir tel veya nazardan korunmak için herhangi bir şey asarsa bu lafzın umumuna dahil veya hayvan pisliğiyle tezek gibi veya kemik ile istinca ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir. Şeriat naslarında kardeşlerim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir. Allah ve Resulü ondan beridir. Böyle yapandan ben beriyim şeklinde gelen ifadeler hakkında bu ifadelerin varit olduğu o şeylerin büyük günahlardan, kebirelerden bir kebire olduğuna delalet eder. Yoksa ehl-i sünnet ve cemaat itikadına göre bunların küfür olduğuna delalet etmez. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teberrih etmesi. Böyle yapandan ben beriyim. Kim böyle yaparsa benden değildir. Ben ondan bireyim bu sözler. Kendisi hakkında bu sözlerin varit olduğu o amellerin büyük günahlardan, kebairden bir kebire olduğuna delalet ederler. Yani bu hadiste zikeri geçilen bu şeylerin hepsinden neymiş? Büyük günahlar. Birincisi sakalı bağlamak. Men akade Kim sakalını bağlarsa. Bu şimdi bizde bilinen bir şey değil. Ancak şarihler diyor ki cahiliye de Araplar Sakallarını birkaç sebepten dolayı bağlarlardı. Bunlardan bir tanesi kibirlenmek maksadıyla. Kibirlenmek maksadıyla bu bir kibir alametimiz. Sakallarını böyle bağlarlardı. Bir tanesi işte o bizim meseyimizle alakalı. Nazara karşı kendisini savunmak için. Cahiliye Araplarında, cahiliye zamanında insan kendisini nazardan korumak için sakallarını bağlıyormuş. Böyle yaparsın. Veya bir tel asar, tel bağlarsa. Bu telin ne oldu Ebu Beşirel Ansari hadisinde geçti başta. Yani nazardan sakınmak, nazardan korunmak için tel. Burada tel geçti diye mesela tere hasır değil, tel. Boncuk, muska, atnalı. Ne bileyim tavşan aya, deniz kabuğu. Artık insanlar neyi adet edinmişlerse o, o, o yörede, o coğrafyada. Ki bu... Memleketten memlekete değişen bir şey ama maksat itikat aynı. Nazarı defetmek. Kem gözleri defetmek, kem gözlerinin zararına mani olmak. Kim bunları takarsa veya tezek ile ve kemik ile istinca ederse. Tezekle kemikle istinca etmenin burada yasaklanılmasına bir sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan beri olduğunu söylemesi yahham Başka eserlerde geçtiği şekliyle çünkü onlar Tezekler, cinlerin hayvanlarının yiyeceğidir. Kemikler ise onların cinlerin kendilerini yiyeceğidir. Yani kemikler cinlerin yiyeceğidir. Nebis sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olduğu şeklinde. Peki bu tezekler, onlar da onların hayvanlarını mı yiyecektir? Bunlarla istinca yapıldığı zaman, cinlerden olan kardeşlerimizin ve onların hayvanlarının yiyeceklerini, gıdalarını ne yapmış oluyoruz onları, onlara? ifsat etmiş, bozmuş oluyoruz. Bundan dolayı nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamış. Hadiste bizimle ilgili bölüm nazardan sakınmak için asılan şeyler veya sakalları bağlamanın bir açıklamaya, bir tefsire göre nazardan korunmak için yapılıyor olması. En Said ibn Jubeyr قالa Said ibn Jubeyr dedi ki büyük tabiinden birisi de Said ibn Jubeyr dedi ki Men qata'a ten min insanin. Kim bir insandan bir temime kopartırsa Adamın üzerinden bir temime muska, nazarlık, cevşen, atmalı. Atma nasmıyorlar değil mi izeller? <gülüyor> Evine ya da fark etmez. Kim bir insandan bir temime kopartırsa kana idli rakabe, Sanki bir köle azat etmiş gibi olur. Sanki bir köle azat etmiş gibi olur. Yani şöyle olabilir. Bunu yapan bir köle azat etme sevabı kazanır. Şöyle de olabilir. Bunu yapan sanki o adamın boynunu... Çünkü rakabe boyun demek. Yani köleye verilen isim boyunduruk altında olan kimse demek. Et Ed rakabe edip demek. Adamın boyunduruktan kurtarmak demek. Köleyi azat eden bir adam... Nasıl ki onun boynunu bu boyunduruktan, bu kölelik boyunduruğundan kurtarıyorsa... Bir insanın üzerindeki temimeyi, muskayı, nazarlığı koparan kimse de sanki o adamın boynunu bu şirk boynunduruğundan koparmış, kurtarmış gibi olur. Said ibn Ubeyd diyor ki: "Men qata'a temimeten min insanin kana ka'dli Kim bir insandan bir temime koparırsa, bunun yaptığı sanki bir köle azat etmek gibidir. Haravahu veki. L. Bunu vekile boyetmiş. Velahu an İbrahim. Yine vekiinin yaptığı bir rivayette İbrahim ki o Enneha'i'dir. İbrahim Enneha'i. O da tabiinin büyük imamlarından. Kale dedi ki kânû yekrahûnet temâime kullehe. Temimelerin tamamını kerih görüyorlardı. Minel kur'ani ve gayril kur'ani. İster Kur'an'dan olsun ister Kur'an'dan başka bir şeyden olsun. Kur'an'dan olsun veya Kur'an dışında bir, şey, bir şeyden olsun temimelerin tamamını kerih görüyorlardı. Kimden bahsediyor? Sahabeden veya daha kuvvetli İbni Mesud'un, Abdullah İbni Mesud'un ashabı, talebeleri olan Tabi'nin büyük imamlarından. Bu kavli onlardan aktarıyor. Diyor ki onlar temimeler yani bu muskalar ister Kur'an'dan ister Kur'an'dan başka bir şeyden olsun bunu kerih görüyorlardı, mekruh görüyorlardı. Yani bu rivayete göre onlar Kur'an'dan olan ve olmayanını yapmıyorlarmış. Ayırmıyorlar, tefrik etmiyorlarmış. Burada bir fayda var. İnşallah kısaca bunu söyleyip bitireceğim. Ye ne diyor burada. Onu bunu kerih görüyorlar. Yani demek ki o zaman temimeler Kur'an'dan olsun veya olmasın. Demek ki haram değil, mekruhmuş. Böyle denilebilir mi? Böyle denilemez. Arkadaşlar, şeriat naslarında kullanılan terimler, kullanılan terimler, Şeriatın ıstılahları Allah ve Resulullah'ın kullandığı kelimeler. Ve ilk dönem Müslümanların, sahabenin, tabinin onların arasında kullanılan kelimeler ile şeriat ilimleri oturduktan, ilimler tasnif edildikten, ayrıldıktan ve her fenin kendi terminolojisi, kendi ıstılahatı oluştuktan sonra kullanılan kelimelerle aynı şeyler değil. O yüzden biz mesela bugün mekruha bir anlam veriyoruz. Çünkü gelişen İlmi tasnif süreci içerisinde fukaha, fıkıhçılar mekruha bir isim vermişler. Mekruhun tanımı. Mekruhun tanımı diyorlar ki, Mekruh bir kimsenin Nehye yasaklamaya imtisalen terk ettiği zaman, sevap alacağı, işlediği zaman günaha girmeyeceği şeydir. Yani mekruh işlemek günah bile değil. Mekruh işleyen adam günaha girmez. Terk ederse, terk ederse sevaba girebilir. İmtisalen yaptığı zaman. Bu mekruhun tanımı arkadaşlar, sonraki alimlerin buna verdikleri bir anlam. Yoksa biz mekruhun tanımını böyle öğrendikten sonra, Allah'ın kitabında veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde ya da selefin lisanında mekruh, kerahat, keri görmek ibaresini görünce hemen bu anlamı vermeyeceğiz. Onların dillerinde acaba bu hangi anlama geliyor? Önce bunu bileceğiz. Bu ilinde çok büyük bir baptır. İlimde çok büyük bir babdır. Bunu ayırt edemeyen insan Allah muhafaza. Yani bu kadar da olmaz da Allah'ın kitabında Allah'ın isimlendirdiği adam öldürme, zulüm, fuhuş, hatta şirk koşmaya bile mekruh diyebilir. Çünkü Allah diyor ki bunların hepsi Rabbinin katında mekruh olan işlerdir. Mekruh. Orada, oradaki söylenen mekruh. Bizim fukahanın yaptığı tanımdaki mekruhluk mu? Hayır değil. Yani selefin dilinde Sahabenin dilinde, Kur'an ve sünnet dilinde mekruh demek haram demektir. İmamların dilinde ben bunu kerih görüyorum, ekrahu dediği zaman bu haram demektir. İmamlar bunu Allah'ın dininde bir şeye haram ve helal diye bu kelimeyi kendilerinden istimbatla, iştihatla ıtlak etmekten teverruh ettikleri için veralarından dolayı böyle söylüyorlar. Ebu Hanife Allah bir şeye mekruh dediği bu ne anlama geliyor? Ebu Hanife'nin mesabinde bu haram demektir. Ama o buna bu şekilde ıtlak etmiş. Çünkü haram diye ıtlak etmekten teverru etti, vera etti. Çünkü konuştu Allah'ın dini. Yani İbrahim Enneha'yı Rahimehullah'ın aktardığına göre Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhunun ashabı temimeleri, muskaları ister Kur'an'dan olsun ister olmasın caiz görmüyorlar, haram görüyorlardı. Kur'an'dan olanla olmayan arasını tefrik etmiyorlardı. Buradaki meseleyi inşallah özetleyelim. Tivele Tivelenin ne olduğunu biliyoruz. Bu sihir. Sihirle alakalı hükümlerin zikredileceği bu, bu açıklanacak. Ancak sihirin şirk olanı ve olmayanı meşru olanı ve caiz olanı ve olmayanı gibi bir taksim yok. Sihirin hepsi haramdır. Hepsi şirk ve küfürdür. Eğer sihir ise hakikaten. Rukyeler ise Rukyeler ise, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahihte gelen alfabini Malik rivayetinde söylediği üzere, eğer içinde şirk yoksa, rukyede bir beyis yoktur. Eğer şu şartları taşıyorsa, Allah'ın kelamıyla, Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden var olan bir şey ile, anlaşılabilir bir dil ile, ne ile yani o da söylenilen şeylerin ne olduğu anlaşılabilir bir dil ile yapılıyorsa ve onun sebeplerden bir sebep olduğuna itikad edilip. Hakiki müessirin Allah tebareke ve teala olduğuna itikad ediliyorsa icma ile caizdir. Temimeler de raci olana göre isterse Kur'an'dan olsun, isterse Kur'an'dan olmasın caiz değil. Kur'an'dan olmayan temimeler şirktir. Bu temimeler takan kimseler bizatihi onun hakkında onlar kendileri bu şerri def edecekler diye itikad ediyorlarsa büyük şirk olur. Onlara sebep görüyorlarsa küçük şirk olur. Ama bu temmimeler eğer Kur'an'dan ise, Kur'an Allah'ın sıfatı olduğu için, Allah'ın sıfatları da mahluk olmayacağı için, şirk olma vecihi yoktur. Ancak bununla beraber, bu da bu yasak kapsamına dahildir. Ve diğer kötülüklerin önünü kapatmak için, kapatmak sedd-ü bunun caiz olmaması görüşünü de kuvvetlendiren bir şeydir. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente. Estağfirüke Редактор субтитров